Zamanımızda dahi tefsiri kebir, mutemet eserler içerisinden yer almaktadır. Müellifi İmam Razi ile necmeddin Kubra arasında şöyle bir hadise geçmiştir. İmam Razi, Rey şehrine gidince, küçük büyük herkes onu ziyaret etmiş. Bir gün meclisinden sormuş, Ziyaretime gelmeyen kim var? Demişler, Şeyhlik iddiasındaki Necmeddin. İmam Razi, bunu hafızasında tutmuş. Nihayet bir gün, Bir dini merasimde, Karşı karşıya gelmişler. İmam Razi ondan sormuş. Neden benim ziyaretime gelmedin? necmeddin Kubr'a, Neden ziyaretine geleydim? Resulullah'a gerçek mirasçı bir alim olduğum için. Ben fakir bir adamım. Ziyaretine gelsem de, Hediye veremem ki karın olsun. Gelmesem de, Zengin olmadığım için zararın yoktur. Hayır, hayır. Bu söylediğin tevazudur. Doğru söyle. Öyleyse ilminle ne gibi hizmet ettin? Kelamda sadece Allah Teala'nın varlığı ve birliği hakkında 190 delil ve hüccet topladım. Eyvah! 190 tane şübhen varmış. Ben Allah, Allah dedim. Allah Teala da benim kalbime bir nur verdi. ''Göğsüm genişledi. Şüphem yoktur ki delile ihtiyacım olsun.'' Bunun üzerine İmam Razi ağlamaya başlamış ve şöyle demiş, ''Şu anda etrafımda bin tane tefsir okuyan öğrenci vardır. Hepsini bıraktım. Bana yol göster. Allah için.'' Necmeddin-i Kübra, ''Gücün yok, nefsin kabarık, bizden faydalanamazsın.'' cevabını vermiştir. Bilahara, İmam Razi talebelerini bırakıp yanına gitmiş. Üç gün yalvarmış. Ne olur benim kalbime de onur gelsin. Bunun üzerine Necmeddin-i bunu suluk yerine götürün ama gücü yetmez demiştir. Salikler İmam Razi'yi alıp sülük'e sokmuşlar. Üçüncü günde İmam Razi yüksek sesle bağırmış. La utiq, la utiq, gücüm yetmez. Gücüm yetmez Necmeddin-i Kubra onu sülükten çıkartmış Etraftan İmam Razi'ye sormuşlar Nasıl gücüm yetmez diye bağırdın Şöyle cevap vermiştir Sülükümün üçüncü gününde Necmeddin-i Kubra bana teveccüh etti Ne kadar ilmim varsa dimağımdan sildi Abdest almak şartlarını dahi unuttum Baktım işim değil Bağırdım La utiq, la utiq Demek ki o Ali nispeti almaya gücü yetmeyen alimler dahi olmuştur. Asap devrinden şimdiye kadar tarikatlar namı altında tasavvuf devam ede gelmiştir. Ve binaenaleyh inkarına mecal yoktur. Demek ki tasavvuf vardı. Üçüncü asrın başlarından itibaren ona isim de takılmıştır. Zamanımızda da tasavvufun eserleri ve kalıntıları vardır. Bediüzzaman'ın tabiriyle, Şimdiye kadar tasavvuf hakkında milyonlarca eser yazılmıştır. Bu kadar alimleri ve ardınca gidenleri inkar etmek kara akıl değildir. Şeriat, ders verdiği ahkamın hakayıkını, tarikat, zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazesiyle o ahkami şeriatin hak olduğuna ve haktan geldiğine bir burhanı bahirdir. Evet. Nasıl ki velayet ve tarikat, risalet ve şeriatin hücceti ve delilidir. Öyle de İslamiyet'in bir sırrı kemali ve medarı envarı ve insaniyetin İslamiyet sırrıyla bir madeni terakkiyatı ve bir menbai tefeyyüzatıdır. İşte bu sırrı azimin bu derece ehemmiyetiyle beraber bazı fırakı dalille onun inkarı tarafına gitmişler. Kendileri mahrum kaldıkları o envardan Başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medarete esuf şudur ki, ehli sünnet ve cemaatin, zahiri uleması ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset, gafil insanlar, ehli tarikatin içinde gördükleri bazı sui istimalatı ve bir kısım hatiyyatı bahane ederek o hazineyi uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi o abı hayatı dağıtan. O Kevser menbaını kurutmak için çalışıyorlar.